Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Özellikle son birkaç yıldır yayın dünyamızda bir yenilenme yaşanıyor denebilir. Köklü yayın evlerinin yanı sıra e, yeni yeni seri çalışmalarına baş... köklü yayın evlerinin pardon yeni seri çalışmalarına başlamalarının yanı sıra eee sektöre katılan yeni yayın evleri arasında da son derece takdire şayan çabaların sarf edildiğini görmemek mümkün değil. Yayın dünyamıza yeni bir soluk ve anlayış getirmesini ümit ettiğim 6 yaşındaki Monocle dergisinin bir e, buçuk yaşındaki çocuğu Monocle yayınlarının yayın yönetmeni Volkan Çelebi bu akşamki konuğum. Volkan Çelebi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk Necip önce kısaca şu e, isim meselesini bir e, aradan çıkaralım istiyorum. Monokül'ün e, açılımı Mono kurgusuz labirent. Evet. E, ama sizin e, şeyinizde de yayın evinin ve derginin e, manifestosunda da bir sür diyalektik labirentler ağının krallığı e, ifadesi var. Evet. Nedir e, bu? Şimdi e, bu açık radyo bizim için e, buraya gelmek neredeyse bir gelenek haline aldı. <gülüyor> o yüzden hızlıca geçeceğim çünkü dinleyiciler zaten e, Mono kurgusuz labirentin ...anlamına adırlar diye düşünüyorum. Monokurgusuz labirent kısaca... E, ...kurgusuz kısmıyla... ...hayal... E, ...yani sür, diyalektik dediğin hayal kısmına... ...denk düşüyor. E, bu da bizim edebiyatla... Hı hı. E, ...edebiyat olarak yazıyla... ...kurduğumuz ilişki. Labirent de tam da felsefeye... ...denk düşen inşa etme, kurma... E, ...kavramsal bir devinim... E, ...anlamına geliyor. Yani sonuç olarak... E, ...tek gözümüzdeki... Monokulun yani merceğin e, mercekle, mercekli gözün gerçeklikte kurduğu ilişki hayal, hayalle bulanıklıkla kurulan bir ilişki. Öte yandan e, monok takılı olmayan gözümüzün gerçeklikte kurduğu ilişki ise daha felsefi bir ilişki. İkisinin bir sentezini düşünmüştük ilk başta bu dergiyi kurarken ve bu ismi verirken. Çok kısaca böyle. Peki e, Monokul dergisinin özellikle son 3-4 e, sayısı neredeyse bir ansiklopedi cildi kalınlığını dahi aşıyor. Ee, yayın evinden çıkan kitapların da çoğu e, nispeten yükte hafif ama e, manada ağır e, kitaplar. E, ve Monocle ekibi olarak da siz e, kendinizi bir kültürel gerilli hareketi olarak tanımlıyorsunuz. Evet. E, yayın evinin ve derginin e, derdi nedir Monocle e, ekibinin? Monocle ekibinin derdi e, felsefeye ...Türkiye'deki felsefi düşünceye bir beden kazandırmaktır. Yani Türkiye'deki o yönsüz akışlara bir deri kazandırmaktır diyebiliriz. Yani o deriye kavrams kavramsal hareketleri kazandırmak... E, ...o deriye dünyada güncel olarak tartışılan söyleme biçimlerinin esnekliğini kazandırmak... ...ve daha önemlisi bence her şeyden önemlisi... Kültürel bir gerili hareketi olmanın anlamına da sanırım burada yaklaşıyoruz. Bir felsefi jesti burala, burada hayata geçirmek. Buralara özgü bir felsefi jeste hayat vermek. Yani kültürel gerili hareketi tam olarak buna denk düşüyor. Çünkü çok, iyi fa çok farkındayız ki felsefe geleneği olmayan bu topraklarda, yani bu, bu ülkede diyelim, e yaptığımız işin karşılığını, İşin kendisini yaptıktan sonra görebileceğiz ancak. Yani yaptığımız işin karşılığı ya da okuyucusu diyelim. Buralarda tam anlamıyla mevcut değil. O yüzden bir gelirli hareketi bu. O yüzden aslında gerçekliğe bir saldırı anlamını taşıyor. Çünkü gerçeklikte bir karşılığı yok. Kar Oradaki bir eksikliği. Aynen gerçekliğe karşı bir delme hareketi. Gerçekliğin kendisini bir delme hareketi. Ve doğal olarak okuyucular da gerçekliğin içinde konumlandırdık konumlandıkları için aslında bir ölçüde... Onlar bizim okuyucumuz olduğu ölçüde kendilerini de kendilerini de bu gerçeklikten kopartıp çıkarmış olacaklar. Peki Monocle yayınlarında e, başka dünyalar e, serisi haricinde o seride e, evet, edebi metinler doğru. yayınlıyorsunuz. Onun haricindeki ana serinizde e, şimdiye kadar tamamen felsefe kitapları yayınlandı. Çok doğru. Monokul e, kendisini bir felsefe yayın evi olarak mı tanımlıyor yoksa şimdilik e, ağırlık, öncelik onlara mı verildi? Şimdi e, monoklun ilk üç sayısına bakılırsa e, monoklun ilk üç sayısında felsefe ve edebiyatın birlikteliği yan yana evet. görülecektir. Fakat e, monoklun felsefeciliğinin ya da felsefe ile olan bağının e, diğer her şeyden çok daha önemli olduğunu açıklıkla söyleyebiliriz. Çünkü bize göre Türkiye'de e, edebiyat geleneğinin kökleri e, serpilmiş ve kendine göre bir mecra bulmuş durumda. Yani bunun bir ekolleşme anlamında söylemiyorum fakat hı. ortaya çıkan e, yazarların e, ortaya çıkan yapıtları bağlamında söylüyorum. En azından e, başarılı olmuş kendini kabul ettirmiş Türk edebiyatı denen bir olgu var. Yani belki bir eklektik yapı belki bir ekol değil belki hala kendini arıyor ama e, bir edebi şey var hareketlenme bir edebi deri var bir edebi beden var. Hı hı. Fakat bir felsefi beden yok bir felsefi hı. hareket yok bir felsefi jest yok. Yani Türkiye'nin ve bizim de yeteneklerimiz ölçüsünde bu zamanın ve bu mekanın o felsefi ceste daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Yani fikrin kökenlerine yolculuk şu an bizim için tanırım monok için daha ayrıcı bir özellik. Fakat şu da bir gerçek ki hayat akışkan e, hayalle arzuyla tutkuyla değişiklikle yani monok takılı olduğunu söylediğimiz o gözle de çok yakından ilişki içerisinde. Yani biz e, hayatı sadece fikrin o karanlık odalarında üretemeyiz. O yüzden e, mutlaka da edebiyatın perspektifine ihtiyacımız var. Edebiyatın bizi desteklemesine ihtiyacımız var. Çünkü e, biz de bedenler taşıyoruz. Bu gerçekliğin içerisinde kendimize yer arıyoruz. Yani gerçekliği tümden e, değiştirme arzusunu taşıyan bir felsefi jestin e, kendi başına ayakta kalması mümkün değil. Mutlaka e, edebiyatın nefesine ihtiyacı var. Edebiyatın atışına ihtiyacı var. nokta bir ölçüde bunu temsil ediyor. Yani felsefe ve edebiyatla kurduğu ilişki böyle bir ilişki. Öyle evet, yani bu Bundan zannediyorum bir ay kadar önce Türker Armaner konuğum olmuştu. Onunla da edebiyat felsefe ilişkisini konuşmuştuk. Ve hani birbirlerinden özellikle okur bazında çok fazla olmasa da edebiyatçılar ve felsefecilerin birbirlerine sırt dönmüş evet. durumda oluşu çok üzerine doğru. konuşmuştuk. Bu ilişkinin e, kurulmadığı takdirde de ortaya hakikaten e, yeni bir şeylerin Aynen öyle. E, yeni yani, cümlelerin, sözlerin çıkamayacağı evet, kanaat. Çünkü medeniyet e, bir bütünsel ruhun bütün alanlarda yansımasıdır. Yani bir, sadece bir felsefi jest ortaya koyarak bir fikir üretilemez. O bağlantıları, o ilişkileri kurmak gerekiyor. O ilişkilerin içerisinde yaşamak gerekiyor. Çünkü e, edebiyattan alınacak çok fazla ders var. Felsefe açısından da. Hayat var. Hayat orada. Kesinlikle öyle. E, fakat tabii dediğim gibi Fikrin kökeni her zaman felsefi cestayat buluyor. Ondan da vazgeçmemek gerekiyor. O temel, bizim temel motivasyonumuz odur. Peki bununla bağlantılı olarak şeyi e, sorayım o halde. E, yayın evinizin e, şeyinde, sitesinde böyle birkaç satırlık e, tanışma metninizde e, şöyle bir cümle var. E, temel amaç Türkiye'lilik deneyiminin şartlarını ve e, tekilliklerini evrensel bir felsefe yolculuğu içerisinde, yazı içerisinde deneyimlemek ve bu dünyada insan olmanın ortaklığı içerisinde gerçekliğe karşı onu tanıyan ama daha önemlisi ona meydan okuyan bir hayal ve hakikat uzamı açılmasına katkıda bulunmak. Evet. Buradaki Türkiyelilik deneyimi ve meydan okuyan bir hayal ve hakikat uzamı ifadeleri üzerine biraz e, eğilelim evet, istiyorum. Evet, eğilelim bence de gerçekten. Çünkü ...şunu koymak gerekiyor... ...her şeyin önünde koymak gerekiyor... ...biz e, dediğin gibi... ...ansitopedik kalındığında... E, ...sayılar yapıyoruz... ...Hegel, işte Blanchot... ...en Lakan. son Lacan, e, Levinas... ...işte yakınlara doğru Nancy... E, ...yapıyoruz... ...üstüne konferanslar yapıyoruz... ...Nancy, Badyo, Lacan, Levinas... ...ve giderek görülüyor ki... E, ...felsefenin dünyadaki yaşayan... ...filozoflarıyla birebir temas içerisindeyiz... ...bunların hepsi neden peki... ...yani bunlar... Sadece bunların felsefelerini öğrenmek için mi? Ya da bunların felsefelerini Türkiye'ye tanıtmak için mi? Bir yönüyle evet. Çünkü Türkiye gerçekten her zaman şu hatayı yaptı. Biz hiçbir zaman geri, gerimizi toparlamayı beceremedik. Ama Hı. biz hiçbir zaman şimdiye temas etmesini de beceremedik. Yani şimdi evet. dünyada felsefede ne konuşuluyor sorusunun buralarda hiçbir karşılığı olmadı. Evet hep 50 yıl. Evet 50-60 yıl. Geriden... O yüzden biz e, hem şimdimizi toparlamaya çalışıyoruz. Şimdiki söylemlerle bir bağ, bağ kurarak. Hem de yavaş yavaş geçmişi de o şimdi ile kurulan bağ üzerinden toparlama çalışıyoruz. Bütün amaç burada e, felsefe anlamında monoklun Türkiye'den yetişecek bir filozoflar kuşağına... ...ya acaba katkısı olabilir mi? Yani Türkiye'den hı hı. bir filozoflar nesli yetiştirilebilir mi? Ben bunun olanaklı olduğuna inanıyorum. Çünkü... Alain Badyo'da, Jean-Luc Nancy'de buraya geldiğinde onların kendi topraklarında, kendi zamanlarında ve kendi mekanlarında göremediği bir şey var burada. O da şu, heyecan. <gülüyor> yani burada hayat kendine ait bir heyecan üretiyor. Fakat bu heyecan o yönsüzlükler içerisinde söylemleştirilemeden, yazı aygıtına sokulamadan kayboluyor. Bizim burada yapmamız gereken şey buna müsaade etmeden e, o heyecana bir ruh ve beden kazandırmak. İşte bu felsefi, buradaki felsefi misyonumuzun bu olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece monoklun değil. Türkiye'de felsefeyle uğraşan, ya gerçekten e, Türkiye'de felsefenin e, söylem olarak, burada üretilmiş hayatın sonucu olan bir söylem olarak ortaya hmm. çıkması için gerçekten bizim kendi kavramlarımızla Türkçe'de düşünmeyi öğrenerek, Türkçe'de yazmayı öğrenerek. Bu çok önemli. Türkçe'de yazmayı öğrenerek inşa sürecine ve aynı zamanda, Şimdiyle Avrupa'yla ya da Amerika'yla felsefi söylem düzeninde... ...irişi kurmaya ihtiyacımız var. Bunların ikisini bir arada yürütmek zorundayız. Yani kendi kendimize kapanarak bir felsefi söylem üretmek... ...bence çok şey değil. Gerçekçi bir hedef değil. Çünkü Avrupalıların bin yıllardır üzerlerinde konuştuğu bir şeyi... ...biz bir anda üretemeyiz. O yüzden onların bir felsefi mimariyi nasıl inşa ettiğine dair... ...deneyimlerine çok ihtiyaç duyuyoruz. Yani bu sadece... Kitapla yazıyla kurulan bir ilişki değil. Nancy buraya geldiğinde ya da Badyo buraya geldiğinde onların yüzünde felsefenin nasıl bir anlam kazandığıyla da ilişkili bir şey. Hı. Yani felsefe yaşamsal bir jest. Sadece yazısal bir şey değil. Sadece düşünsel bir şey değil. Yani o buraya geldiği zaman bir filozof aygıtı yürüyüşünden konuşmasına, jestlerine, insanları etkilemesine kadar bir felsefi ilişkiler ağı içerisinde hayat buluyor. Yani bunu gözlemlemek gerekiyor ve bunu hayata geçirebilmek gerekiyor. O bağlamda. İşte gerek Marx'ın, gerek Michel söylediği gibi... ...etkinlik halinde felsefe yapmak her şeyden önemli. Etkinlik halinde olmak... ...işte mesela Monoc ne yapıyor? Kitaplar basıyor, konferanslar yapıyor, dergi çıkarıyor. Ya bu bir etkinlik ağıdır. Hı hı. Bu bir etkinliktir. Yani sadece kitap yazmak bir, değildir. Bir yüz yüzeliktir, bir dostluktur, ortaklıktır. Ee, bize öğretilecek şeyler için bir karşılaşma yaratmaktır. Ya da bizim öğreneceğimiz şeyler için bir karşılaşma yaratmaktır. O anlamda Türkiye'lik deneyimi burada şu... Ben kendim şahsen Monok'taki arkadaşlarımın da bunu e, farklı perspektiflerden de olsa aynı şekilde düşündüğüne inanıyorum. Türkiye'deki bu bizim yaşadığımız deneyim Avrupa'nın kendi içinde yaşadığı deneyimden farklı. Oradaki toplumsal sosyal deneyimden farklı. Ve ne kadar evrensel olurlarsa olsunlar ne kadar felsefeye e, kesinlik ve evrensellik kategorileri yönünde hakikat kategorileri yönünde katkıda bulunurlarsa bulunsunlar Alain Badyo'da, Jean-Luc Oraların sonucudur. O tabii, hayatın sonucudur. Tabii, tabii. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bunu kabul edip oradaki felsefi ceste içeriye değil ama felsefi ceste kulak vermek gerekiyor. Ve o felsefi jesti içselleştirip buradaki hayatı tutmak gerekiyor. Oradaki hayatı tutup bir taraftan da o hayatın seni tutmasına izin vermek gerekiyor. O zaman ancak, ancak o zaman bir felsefi söylemi yaşayabileceğini düşünüyorum. Yani bize özgü bir felsefi söylem ama evrensellikle de bir bağı olan bir felsefi söylem. O anlamda Türkiye'lilik deneyimi, Türk insanının ya da işte artık bunu etnik bir temelde söylemiyorum. Türkiye'lilik deneyimi, Türk toplumunun diyelim ya da Türkiye'li toplumun diyelim. Evet. Ee, insanların arasında kurduğu ilişkiler, örneğin benim şahsi gözlemim, bizdeki e, duygula, duyguların hayat içerisindeki devinimleri Avrupa'daki duygu deviniminden farklı. Bu tamam doğal olarak farklı. kavramsal devinimin de farklı olduğu anlamına gelir. Tutkunun farklı olduğu anlamına gelir ve tutkunun farklı olduğu yerde farklı bir şey çıkar. Çıkması gerekir ama çıkmadı. Çıkması gerekir. Çıkmadı. Evet. Çünkü evet. E, bu sadece hayatın içerisindeki farklılıkların var olması ile ilgili bir şey değil. Onu tutup kavrayabilecek bir felsefi jestin hayat bulması gerekiyor her şeyden önce. O felsefi jest olmadan hayatlar kaybolup gidiyor. Ne kadar üretken olursa olsun evet. potansiyel olarak. Evet. Ne kadar evet. yüksek bir potansiyel olursa olsun. Ki Türkiye'nin sorunu budur. Yani sadece felsefede de değil bu. Diğer alanlarda da bence öyledir. Yani o jestin, yani içinde olunan jestin... ...sadece düşüncede kalması... ...ya da akademik söz konusu olduğunda... ...sadece odalarda kalması... E, ...hayatın içine girememesi... ya ...bu hayatın içine girmek şey değil... ...sokağa çıkıp eylem yapmak değildir sadece... ...bununla ilgili bir dostluk ve ortaklık uzamı yaratmaktır... İ, o, ...insanların buluşabileceği bir platformun içerisinde yer almaktır... ...tekil olmaktır ama bir anlamda çoğul olmaktır... ...yani Jean-Luc diyeceği gibi... ...ya da bir olayın seni etkilemesine... ...o olaydan etkilenilmeye izin vermektir... ...yani düşüncenin e, kapalı şeylerinde... Ya ne bileyim böyle şu şunu demiş bu bunu demiş de bir felsefe yaratamayız. Tabii tabii yani o sadece e, alıntılar yaparak birilerinin e, isimlerini e, yahut söylediklerini ezberleme. Hani malum e, evet, şey e, vardı ya yani. e, işte bu e, 68 kuşağının 78 kuşağının bir kısmı e, için söylenilen bir e, tür espri vardır ya hani işte adam konuşmaya başlar ve e, konuşmanın bir kısmında çevir sayfayı evet. ...deme ihtiyacı duyarsın. Çünkü tamamen şeydir. Ezberlenmiştir bir kitaptan ve... Evet. ...herhangi bir içselleştirme... ...yahut kendi deneyiminden... Evet. ...gündelik yaşamından vesaireden bir şey... ...katmaksızın sadece... ...ezberden konuşuyordur. Evet. Bundan kurtulmanın yolu... ...keşke 80 darbesiyle... ...bu şeyin, ilişkilerin... ...bütün bütüne... ...kesilmesiyle olmasaydı tabii ki ama... Evet, ...bundan sonraki... ...süreç için umarım... Ee, olmaz yani daha sağlam şimdi e, tabii e, politika veya ya da onun e, uzantıları hepimizin hayatına bir şekilde Egemen o baskıcı şeyi şiddeti her yerde görüyoruz ama şuna da inanmak gerekiyor nassin bizim sayımıza yazdığı bir mektupta bana söylemişti her zaman şiddetin ulaşamadığı bir hayat var e, ve o hayatın içerisinde olmayı ve o hayatın içerisinde var olmayı ...becermemiz gereken zamanlar da var. İşte biz öyle Aynen. zamanlardan geçiyoruz. Yani ne kadar şiddet olursa olsun etrafımızda... ...umutla şiddetin e, içinde olmayan... ...şiddetin dışından gelen bir söylemi yaratmanın... ...derdini taşımalıyız. Kaygısını taşımalıyız. Tasasını taşımalıyız. E, bu elbette... ...çok ciddi fedakarlıklar... ...gerektiriyor. Türkiye gibi bir yerde özellikle. Arkanıza baktığınızda yaslanacak hiçbir... ...felsefi söyleminizin olmadığı bir yerde... ...her an boşluğa düşebileceğiniz, her an çukura düşebileceğiniz... ...her an uçuruma düşebileceğiniz bir yerde... Sabr, ...sabretmeyi öğrenmek zorundasınız e, ve Alem güzel bir şey vardır. Şimdi gerçekten bize ihtiyacımız olan şey sabrın zamanı. Yani sabretmeyi, çalışmayı evet. ve umut içerisinde olmayı bilmek durumundayız. Bizim sahip olmadığımız yani bizim bu topraklarda sahip olmadığımız şey sabır ve çalışma. Evet yani bu anlamda aslında bir tür hani 1940'lardaki <gülüyor> e, Avrupa felsefesindeki bir şey vardır ya işte bu Adorno'ların evet. vesairelerin çıktığı e, o büyük şiddet ortamı içerisinde e, yahu ne oluyoruz evet. zul, e, oturup e, evet. odalarına kapanıp e, anlamaya çalışıp bugün hala e, evet. üzerine çalıştığımız metinlerin çıktığı bir dönemdir. Çok doğru. E, belki de bu e, tür bir dönemin benzerini yaşıyoruz aslında evet, Türkiye'de. Tek bir fark var o da şu onların arkalarında Platonları, Aristotelesleri, Kantları, Hegelleri, Spinozaları evet, sağlam vardı. sağlam metinler ee, halinde. O toplumun o Tarihin ürettiği evrensellikler vardı. Bizim arkamızda onlar da yok. Fakat bizim e, arkamızda da benim ona ismini tutku dediğim hı -hı, yani bu hı -hı, topraklarda hı -hı. özellikle gördüğüm tutku dediğim ve bizi gerçekten e, eğer onu ehilleştirebilirsek eğer onu kullanmasını bilirsek, eğer ona bir vizyon biçmesini bir beden biçmesini bilirsek, bunu öğrenirsek gerçekten çok ciddi bir yeteneğimiz olduğuna inanıyorum ben. Yani sadece e, insanların sığınacak yerleri yok. İnsanların ...bu sistemin içerisinde kaybolmadan direnebilecekleri yerleri yok. Monoklon mesela ben o anlamda gerçekten insanlar için e, bir umut olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar geldiklerinde başka bir mekana, başka bir zamana, başka bir gövdeye temas ettiklerini düşünüyorlar. Ve onlar için bir şey oluyor bu. Yani demek ki yani başka bir şey de var. Başka bir hayat da var, başka bir söylemin olanağı da var. Gerçekten var. Hepimiz bunun için didinmek ve bir arada olmak zorundayız. Ortaklık da, insanlık da orada bahsedilen şey... İşte bu tekilliklerimizin içerisinde yan yana durmayı, var olmayı, birbirimizden öğrenmeyi, birbirimize öğretmeyi bilmek zorundayız. Yani o kadar e, şiddetli zamanlardan geçiyoruz ki tek bir entelektüelin bile e, şu bencilliği yapmaması gerekiyor. Ben öğreti, öğretirim, hiç kimsenin öğrencisi olmam, hiç kimseyle de bana öğretilecek düzlemde bir paylaşımım olamaz. Ki bizim gördüğümüz, Türkiye'de gördüğümüz Hı -hı. jest budur. Bunun da yapılması evet, gerekiyor. Evet. O anlamda... Monoklun bir öğrencilere çağrı çatısı ya da yuvası olması... ...şu da anlama geliyor... ...biz şu anki akademik düzenle de bozuşan bir yapıyız. Yani, Allah'tan. <gülüyor> e, şu anki akademik düzenle de, düzenle de bozuşuyoruz. E, şu an dünyaya egemen olan analitik çerçeveyle de bozuşuyoruz. Yani sonuçta burası hem kıta felsefesine yakınlıklarıyla... ...hem de etik kaygılar taşımasıyla... ...hayatın e, sosyal insansı yönlerini taşımasıyla... ...sadece mantık odalarında üretebilecek deneylerden farklı bir şey. Yani sosyal, toplumsal boyutlar olan bir şey. Elbette fikrin kökenlerinde bu hareketi sergiliyoruz. Tutup da gündelik politik tartışmalara e, elbise biçecek değiliz. Onu evet, da yapmıyoruz evet yani zaten. Onlar, e, o zaten herkesin yaptığı bir şey. Sabun köpüğünün içerisinde evet, biz, debelenmek yani e, olur o. Biz 10-20-30 yıllık bir fikri perspektifin içerisinde var olma tasası taşıyoruz. Bunu becerebilirsek de sanırım bir şeyler en azından felsefe alanında değişir diye düşünüyorum ben. Yani monomarım amacı bu. Yani e, şehrin e, monoklin şimdiye kadar e, yayınladığı e, isimlerin bazıları senin de e, andığın gibi işte e, Alain Badio, Emmanuel Levinas, Jean-Luc Nancy, Agamben, evet. Margaret Dura edebiyat evet. e, şeyinde serisinde gibi. E, ciddi ve önemli e, isimlerin önemli kitaplarını evet. e, Türkçe'ye kazandırıyorsunuz aslında. Evet. E, okurlardan ne, ne gibi e, geri dönüşler oluyor mesela? Bu anlamda hani o e, konuştuğumuz felsefe e, şeyi, e, uyanışı e, gibi bir şeyi... ...okurlardan gelen geri dönüşler üzerinden okuyabiliyor musun? Şimdi e, yani insanların bu yapılan işlerden çok memnun olduğu açık... Yani çünkü biz birinci eserler basıyoruz. Yani bu demektir ki biz ikinci literatürle şey yapmıyoruz. Pek fazla bir hı hı. bağımız yok. Bunun temel nedeni de yani biz tutup Avrupalılara Levinas öğretecek değiliz. Levinas'ın üzerine yapılmış bir çalışmayla da biz Levinas'ı kavrayacak değiliz. Bizim ihtiyacımız olan büyük filozofların felsefi sistemlerindeki felsefi jestleri izleyebilmek, gözlemleyebilmek. Yani o anlamda birinci eser basıyoruz. Okuyucuyla olan ilişkisine gelirsek de şimdi sanırım bu ciddi bir dert. Çünkü... Monoklum burada yapması gereken şey... ...sadece kitap basmak değil, okuyucuyu da yaratmak. Yani evet, kendi okuyucusunu evet. yaratma derdi... ...çok büyük bir dert. Demin o bahsettiğim o kültürel gerille... ...hareketinin kaygısı da... ...yani o isimlendirmenin doğru ya da yanlış... ...anlamı da oydu. Yani bizim... ...kendimizi yaratırken... ...okuru da şekillendirmemiz gerekiyor. Ve okurun bize getireceği... ...geri beslemelerle de... ...kendimize, yaşamımıza yön vermemiz gerekiyor. Bu uzun bir süreç olacak. Yani... 10-20 yıllık bir süreçten bahsediyorum ki, burada. O anlamda bir uyanıştan bahsetmek çok zor. Hatta biraz karamsar bir tablo çizmek gibi olabilir ama benim kendi gözlemim yeni gelen kuşağın felsefeyle olan bağının çok sıkıntılı olduğu ve Kesinlikle. modern gündelik hayatın akışı içerisinde en çok sabır isteyen şeyin felsefe olduğunu düşünürsek o sabırsızlık, o sıkıntılılık gerçekten bizim yeni nesilde kuracağımız bağın ciddi tehditler altında olduğunu düşündürtüyor bana. Yani peki e, bir, bir yandan şey geldi aklıma. Şimdi e, Monoküll'ün e, işte İstanbul gibi, e, Ankara gibi, İzmir gibi e, büyük şehirlerde e, ki okur kitlelerine ulaşmak konusunda çok sorun yaşamadığını tahmin evet, ediyorum. Aynen. Ama e, şeye geçtiğimizde, hani Anadolu'ya Anadolu evet. geçtiğimizde dağıtım ağları vesaireler açısından e, oralara hakikaten kitap ulaştırabiliyor musunuz? Bunun üzerinde çalışıyoruz. İşte en son e, bunun bir Buna bir çözüm olabilecek şekilde idefix, prefix ile hı hı, bir hı. E, şeye girdik, iş birliğine girdik diyelim. Onlar Anadolu'nun her yerine sonuçta internet olanağıyla e, kitapları, dergileri ulaştırabilirler. Fakat tabii ki şu bir gerçek, ben kendim e, Amasya'da büyüyen bir insan olarak şunu söyleyebilirim. E, oranın zamanıyla buranın zamanı arasında, tıpkı buranın zamanı, Avrupa'nın zamanı arasındaki çok gibi büyük çok ciddi bir fark var. O yüzden e, artık burada tabii e, Hegel'in o tin dediği şey <gülüyor> devreye giriyor. Yani o artık bizi aşan bir şey. Yani orada artık karşılaşmaların gücüne, e, çabaların e, bir şekilde, tesadüfi bir şekilde... ...ya da işte insanların birbirlerini anlatmasıyla birileri, bir yerlere gitmesine gitmesini umut edeceğiz. Çünkü yani bu büyük Çünkü şeyi... Bu, evet, şey, ne yazık ki öyle. Yani, yani, do yani, doğru bir tıklıyor. Şeydeki yani. büyük şehirlerdeki özellikle üniversite öğrencilerinin e, arasındaki işte her türlü kitabı istediğim zaman ulaşabilirim min verdiği bir konformizmin e, yanı sıra e, Anadolu'da defalarca karşılaştım e, okuyacak şey bulamadığı için hakikaten yani e, ihtiyacını e, karşılayacak doğru düzgün metinler bulamadıkları için evet. tamamen oradaki e, işte e, en son 30 sene önce o odadan içeri girmiş ve hala çıkmamış e, ve Çok bir doğru. artı kitap daha okumamış e, hocalarının söyledikleri bir takım e, ...yamuk yumuk e, kitaplarla kalan, e, kalan şeyler mi? var. Evet. Üniversite öğrencileri var ve e, onlara bütün bu çabaların uğraş, ulaşamıyor olması hakikaten şey. Evet ne yazık e, ki kötü bir şey. Zaten felsefenin Türkiye'de bu kadar e, gözden düşmesi, üniversite giriş puanlarının bu kadar düşmesi... Tam da tamamen, öyle işte. E, yani gitmiş artık birkaç bölümün, birkaç üniversitenin dışında tamamen gözden kaybolmuş bir alan haline gelmesinde... ...bu söylediklerinin etkisi çok yüksek. Evet. Yani ne yapılabilir bilmiyorum. Yani elimizden geldiğince insanları ulaştırmaya çalışıyoruz. İşte konferanslar yapıyoruz. Hiçbir şekilde herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar geliyorlar. Badyo konferansına, Nancy konferansına. Yani bir, bir ölçüde onlarla kapatmaya çalışıyoruz. Yani insanlarla yüz yüze karşılaşabileceğimiz ortamlar, uzamlar yaratmaya çalışıyoruz. Kitap dışında. Ee, yani daha iyileri yapılabilir. İmkanlar ölçüsünde biz bunu yapabiliyoruz ama... Elbette. E, bir de piyasanın genel havası, yayıncılık piyasasının genel havası çok açık söylüyorum... Tam bir e, post avı havasında. Yani, <gülüyor> tamamen yani, tamamen. Yani, yani tam bir avcılık e, mevsimi hakim. O yüzden bizim gibi yayın evlerinin çok ihtiyatlı ve çok e, emek yoğun hareket etmesi gerekiyor. Aynen. O yüzden de yeterince bu tarz sorunlara eylemi olabiliriz ama insanlar işte bir şekilde internetten... Özellikle internetin burada evet, evet, çok ciddi evet. bir e, şey sağlaması gerekiyor bize. Kolaylık sağlaması gerekiyor. İnsanların internetten, monoklon sitesinden, Twitter'dan, Facebook'tan... İşte çeşitli şekillerde bir Google grup oluşturduk okurlarımız için. Oradan takip etmelerini sağlıyoruz ama dediğin gibi internet olmayan insanlar peki? Evet. Ne erişecekler? Nasıl erişecekler? Bunlar işte Türkiye kültürünün ekonomik tarafıyla da çok ilgisi olan, işte sınıf ilişkileriyle çok fazla ilişkisi olan yanı. Bunlarla Bu ilgili şey. de tabii çok fazla yorum yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Bilinen meseleler zaten. Evet, o Türklülük deneyiminin aslında e, Türkiye'lilik e, deneyimi o zaman şöyle çok şeyleri, açık konuşalım. O zaman Türkiye deneyimi burada e, çok açık ve şey olmak gerekirse, dürüst olmak gerekirse ...belirli işte 500-600 kişinin, 700 kişinin belki, belki biraz daha artacak sayıları zamanla ulaştığı... ...onların arasında devinen ve i̇şte. 30-40-50 yıl içerisinde bir fikrin kökeninin atıldıktan sonra... ...ancak yaşam bulacağı bir uzamdan bahsediyoruz. Yani çok yoğun bir yapıdan bahsediyoruz. O yoğun yapının içerisindeki çok sınırlı bir kitleden bahsediyoruz. Yani bunları açıklıkla söylemek gerekiyor. Yani burada Türkiye'lik deneyimi bizim gündelik hayatımıza e, karşılık düşecek... Ve onu birden etkileyecek bir şey değil. Sadece bir evet. fikrin kökeninde Türkiye'liliğin e, kavramsal inşası e, felsefi düzende nasıl yapılabilir onun araştırması. Yoksa... Belki e, şimdi aklıma geliyor şeyin e, Monocle'ın bu öğrencilere e, açılma, evet. editoryal evet, e, evet. anlamda açılma e, hareketi e, içerisinde aslında bu hani Anadolu'daki bu tür evet, e, açlık e, yaşayan, ihtiyaç e, hisseden öğrencilerle Editoryal bir ilişki Elbette. üzerinden e, bu şey e, bağ kurulabilir aslında. Çeviri bağlamında öyle bir ilişki kuruyoruz ama biz işte sen de söyledin. bir Öğrencilerle bir editoryal ilişkiye girip onların e, bizim onlardan öğreneceklerimiz olabilir. Onların biz öğretecekleri olabilir. E, editoryal sürecin nasıl yürütüldüğü, felsefi cestini nasıl hayat bulduğuyla ilgili öğrencilere bir çağrıda bulunduk. E, ofisimizi açtık onlara. İstedikleri zaman, istedikleri şekilde gelebilirler. Buradan da tekrar yeniliyorum yani. Evet. monoklun. okulun... E, Dil bilmesini tabi burada ne yazık ki gerekiyor. <gülüyor> ee, öyle insanlara çok ihtiyacımız var. Yani sonuçta biz sermayeyle e, o anlamda bir sermaye yoğunluğuyla bu işi kurmuş değiliz. Tamamen emeğimizle altı yıllık çabalarımızın sonucu olarak insanlarla kurduğumuz en temelde insanlarla kurduğumuz ortaklık ve dostluk ilişkileriyle bu yayın evini var ediyoruz. Ve o şekilde de var etmeye devam edeceğiz çünkü bu hani internette en azından evet. dayanıyoruz. İnternet üzerinden aslında işte Muş'taki, Amasya'daki Aynen. bir eh. üniversite öğrencisi editoryal çalışma Tabii yapabilir, ki. çeviri yapabilir. Tabii ki yani birlikte öğrenebileceğimiz bir şey olabilir. Zaten biz her ne kadar Anadolu'yu bağlamıyorsa da İstanbul'da her, işte şimdi Şubat'ta tekrar başlayacağız. Çarşamba akşamları ücretsiz işte Michelin üzerine, Marx üzerine. Evet bir yandan da oturumlar yapıyorsunuz. Evet oturumlar Kongrelerin yapıyoruz. Kongrelerin dışında. Aynen, aynen. Yani biz işte e, Türkiye bağlamında yerel oturumlar yapıyoruz. Uluslararası konferanslar yapıyoruz. Dergi işte Delos sayısını hazırlıyoruz şu an çıkacak. E, kitaplar hazırlıyoruz. Belki biraz da kitaplardan bahsetmek lazım. Neler yapacağız nelerden her zaman varsa. E, son 10 saniye. 10 saniyede <gülüyor> o zaman şöyle söyleyeyim. E, Haziran ayına kadar e, 30 tane felsefe olmak üzere 60 tane kitap basacağız. Harika. E, bunların içinde Derrida, Sütü Röter Michel Henry gibi, e, Levinas gibi, Lakan gibi özellikle be Lakan'ı bekleyenler için söylüyorum. Evet, evet. Çok etkili kitaplar olacak. Umarım daha güzel günler bizi bekliyordur diyelim. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ee, süremizin teşekkür sonuna geldik. Volkan Çelebi katıldığın için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, bu akşam Monocle dergisinin ve Monocle yayınlarının yeni yayın yönetmeni Volkan Çelebi ile yayın ve özelinde Türkiye'deki yayın dünyası ve felsefe üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Matbuat dünyasından bu haftalıkta bu kadar haftaya yeniden görüşmek üzere iyi akşamlar. Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.